Takva ile dizginlenen nefs olgunlaşır. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde takvadan bahsedildi. Demek nefsin olgunlaşması, hedefe ulaşması, ruhla birlikte Allah azze ve Celle'nin ali huzuruna ulaşması takvadan başkasıyla olmaz. İmam Gazali diyor ki: Meşayihimiz rahimehullah'ın sözlerinde mevzu bahis olan takva senin neşerin arasında kuvvetli bir sur olunması için Benzerini işlemediğin her şeyin terki üzerine azim kuvvetiyle kalbi temizlemendir. Ebu Abdullah er-Ruzbari, takva seni Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden kaçınmandır. Demek takva kulun kendisine zarar verici olan masivadan korunmasıdır demektedir. Şeyh Ali bin Ahmed el-Cizi diyor ki: "Lugatta takva şahsın dininde veya hut dünyasında zararlı şeyden kaçınmasıdır." Şeriatın istilahında ise emirlere imtisal, ilahi yasaklardan ictinaptır. Bazen takva, şüphelilerden ictinaba da tahsis edilir. Şeh. Ebu Bekr el-Vasiti dedi ki, takva, kulun işlemiş olduğu taat ve ibadetleri kesinlikle görmemesidir. Sehl-Tüstiri Rahimehullah da kendisine takva makamının gerçekleşmesini isteyen kimse, tüm günahların arzularından sakınsın, terk etsin, dedi. ebul Hasan el-Farisi ve İbnül ül Ata Rahimehullah da dediler ki, şüphesiz takvanın zahiri var, batini var. Takvanın zahiri, ilahi hudutların korunmasıdır. Takvanın batini yüzü ise güzel niyet ve ihlastır. İmam Kuşeyri diyor ki, hikaye edildiğine göre Ebu Hanife Rahimehullah, alacaklısının ağaçlarının gölgelerinde oturmazdı. Ve diyordu ki, Herhangi bir borcun celbettiği menfaat ribadır. İmam Gazali diyor ki, Salihlerden bazısı şeyhlerine, nefsin terbiye edilmesi hususunda bana bir tavsiyede bulunur musun? diye istirhamda bulundu. Bunun üzerine şeyhi, Rabbul Aleminin ilk ve son müminlere tavsiyede bulunduğu şeyi sana tavsiye ederim. O da, وَلَكَدْ وَالصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّكُ اللّٰهِ Ant biz, sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size de Allah'tan korkun, azabından korunun diye tavsiye ettik, emrettik. Mealindeki ayeti kerimedir dedi. Allah Teala kulunun selahiyetini herkesten daha iyi bilir, öyle değil mi? Okuluna kuluna herkesten daha fazla nasihat vereceği, daha merhamet edici, o herkesten daha ziyade şefkatlidir, değil mi? Eğer bu alemde kul için, mukafatça en büyük, hayrı toplamakta en kuşatıcı, ubudiyette en yüce, miktarda en çok, kulun haline yararlı olmak bakımından en önce, istikbalde daha kurtarıcı, takvadan başka bir haslet olsaydı, şüphesiz allah Teala o hasleti kuluna tavsiye edecekti. Artık takva hasletiyle emir ve tavsiye edince, Anladık ki takva, nefsin olgunlaşması ve kurtarılması için en elzem bir haslettir. El-aynani delilani, vel-udünani kım'ani, vel-lisanu tercümanun, vel-yedani cenahani, vel-ricilani beridani, vel-kebidu rahmetun, vel-tahalu dahikun, vel-riyetun nefesun, vel-külyetani <gülüyor> mekrun, vel-kalbu melikun, fe-izâ salahal melikû salahat râiyyetuhu, وإذا فسد الملك فسدت رعيته iki göz yol göstericidirler iki kulak sesleri toplayıp bir araya getiren hunidir dil ise tercümandır iki el kanatlardır ve iki ayak postacıdırlar karaciğer rahmettir dalak gülmektir akciğer nefestir iki böbrek aldatmaktır eşit aldatıcıdır kalp ise hükümran bir padişahtır padişah yararlı olursa ve ayyası yararlı olur Padişah fitne fesada düşerse, halileri reayası fitne fesada düşer. Mealindeki hadis-i şerifte işaret edildiği üzere, takvayla nefsin dizginlenmesi, terbiye edilmesi ve yükselmesi yahut da hayvan mertebesine düşüp alçalması, hayali kuvvetinin içinde suretlenene, hafıza ve kalbinde o suretlerden müteessir olup olunmamasına bağlıdır. Şüphesiz gözler, hayali kuvvetlere eşyanın suretini gösterir. Huni mesabesinde olan iki kulak, Tıpkı gelen sesleri toparlayıp bildirici cihaz gibi bildirir. Dil, onun hakikatinin ne olduğunu tercüme eder. Tercümeden sonra hayali kuvvetin hafızaya nakşettiği o suretten dolayı eller, suretlenen işe uzanır. Ayaklar postacılık yapar, yaklaşır. Artık padişah olan kalp, bazen nefsi mağlup kılar, azmini, irade ve aklını, o güzel beslediği niyetlerini fiile geçirir. Buna muvaffak olduğu ise, yani hangi ağzayla hangi taat ve ibadetler yapılırsa, ağzayı o taat ve ibadete yöneltip fiile geçirdiği zaman yararlı olduğundan dolayı ve aya mesabesinde olan tüm ağzaları da yararlı olur. Şeyh Seriyus Sakati'nin halifesi Şeyh Ahmet el-Entaki ruh diyor ki, ''Sen kalbinin salahiyetini dilersen, dilini korumakla kalbine yardımcı ol. Yani her bir ağzayı kendisiyle işlenecek masiyetten sakındır.'' Bunun için Pir-i Rufa'i Kaddesallahu Ruhul aziz diyor ki, Allah Teala'ya en yaklaştırıcı yol, ilahi emirlere karşı kırılmak, zillet ve fakirliği kabul etmek, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine saygıda bulunmak, mahlukuna şefkat etmek, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatine ittiba olmak üzere kalpte beş hasletin birleşmesidir. Demek gerek iç organlar ve gerekse dış azaların salahiyetleri, kalbi hayali kuvvetin zapt ettiği kötü suretlerden temizlemektedir. Bunun için hadisi şerifte kad aflaha man ihlase kalbuhu lil imani ve ja'ala kalbuhu selimen ve lisanehu sadikan ve nefsuhu mutmainnaten ve halikatuhu mustakimeten ve ja'ala udunahu mustemi'aten ve aynahu nazireten. Fama al-udunu ve kim kalbini küfür, nifak, şek ve şüphelerden iman için saflaştırırsa, eşit temizlerse ve kalbini haset, kin beslemek, düşmanlık gibi şeylerden paklarsa, yani salim kılarsa, dilini söz vermekte ve ahitlerde doğruyu söylemeye alıştırırsa, nefsini Rabbinin zikir ve sevgisiyle mutmain kılarsa, eşit sükunete erdirirse, nefsinin alışmış olduğu kötü huylarını doğru kılarsa, kulağına hak ve gerçeği işitip kabul edici kılarsa, gözünü de yaratıcı Teala'nın varlığını gösteren delillere bakıcı kılarsa, şüphesiz korktuğu azaptan kurtulmuş ve umduğu saadete ulaşmıştır. Ama kulak hunudir, eşit ses toplayıp getiren cihazdır. Göz ise kalbin hafıza kuvvetiyle zapt ettiği şeyleri yerleştiricidir ve gerçekte kalbini işitip, Belleyici kılan kimse felaha ulaşmıştır, buyurulmuştur. Nitekim Şeyh Cüneyt Bağdadi'nin halifelerinden Şeyh Ahmet'il Edemi diyor ki, Nefsini sünnetin, eşit şeratin edepleriyle hudutlandıran, eşit şartlandıran kimsenin kalbini Allah Azze ve Celle marifetin nuruyla nurlandırır. Emirlerinde, işlerinde, ahlakında ve edebiyle edeplenmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve yasaklarına uymaktan daha şerefli bir makam yoktur gafletin en büyüğü, kulun Rabbinden, emirlerinden ve kendisiyle muamele etmek edebinden rafil kalmasıdır. İşte İmam Gazali, Şeyh Ahmet Ebul Abbas'ın bu sözünü özetleyerek, takva, seninle şerrin arasında kuvvetli bir sur olunması için, benzerini işlemediğin her şerrin terki üzerine azim kuvvetiyle kalbi temizlemendir, diye tarif etti. Bu takvanın başlangıcı, bilku ve gözün görebileceği, kulağın işitebileceği, elin tutabileceği, ayağın yürüyebileceği çirkin suretlerden bir fiil hayal kuvvetini korumaktır. Aynı zamanda Ebu'l-Hasen el-Farisi ve İbnül Atan'ın da şüphesiz takvanın zahiri var, batini var. Takvanın zahiri ilahi hudutların korunmasıdır. Takvanın batini yüzü ise güzel niyet ve ihlastır diye tarif ettikleri takva da yine hayali ve kalbi çirkin suretlerden korumak ve kemali ihlasla iyi suretlerin ve taat ve ibadetin işlenmesinin suretlerinin nakşedilmesidir. Ve kulun kurtuluş da bundan ibarettir. Ali radıyallahu anh kerramallahu veç'e şöyle demiştir. Takva, azim ve celil olan Rabbinden korkmak, o yüce Rab tarafından Habibine inan kitapla amel etmek, kendisine göç edeceğin gününe, yani ahiret alemine hazırlık yapmaktır. Bu da iki esasdan ibarettir. Birincisi, emirlere imtisal, nehirlerden içtinapta, ihlastır. Yani bütün amaçları, emel ve maksatları sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasına bağlamaktır. İkincisi, yapılan taat ve ibadeti sünnete muvafık olduğu halde icra etmektir. Şu halde eğer İslam dini bir ağaca benzetiliyorsa, o ağacın yeri insanın kalbi, ağacın yer altındaki kök dalları ise iman, ağacın gövdesi İslam, Ağacın dalları nefsin hevasından suyulup Allah Teala'nın dinine teslim olmaktan ibaret takva, filizleri murakabe, meyvası kalp, ruh ve sırları enerji veren nurlar ve o ağacı yeşerten su ihlastır. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi diyor ki: Kalbi çirkin suretlerden temizlemekle beraber taat ve ibadet gibi iyi suretleri hayal ve kalple belleyip hıfs etmekle ameli riya ve nifaktan saflaştırmanın eseri ve bereketi kulun üzerinde görüldüğü gibi aynı zamanda kıyamete kadar neslinin üzerinde de görülür. Binaenaleyh kalbin ve hayalin çirkin suretlerden temizlenilmesi ve güzel suretlerin onda nakışlanmasının faydası, Allah Teala'nın rızasının kazanılması, amelin kabul edilmesi, kıyamette azaptan kurtuluş ve saadetlere ulaşmakla birlikte her fitnenin zeval bulmasıdır. Binaenaleyh çirkin suretleri görmemek, işitmemek, tutmamak, ona yürümemek ve öncelikle kötülükleri düşünmemekle nefs saflaşır, ruha uyar. Ruha uyması anından itibaren de vuslata, o âli illiğine, uslata, o ali huzura kavuşmasını ruh gibi arzular. İşte "Ahris aleme fauke billahi ta'ciz." Dünyada sana menfaat verecek şeylerde var gücünle çalış. Allah'tan yardım dile ve kendini aciz sanma. Mealindeki hadisin manası da bunu bildirmektedir. İnsanı âli maksatlardan uzaklaştıran, birincisi acizlik yani iradeyi fiile geçirmemek, diğer ifadeyle işe giriş yapmamak, ikincisi başardığı işle kendi nefsini beğenip gurura kapılmaktır. Onun için iradeyi fiile geçirirken, işe başlarken aciz kalmamakla beraber faydalı şeylere hıslanmak, Allah Azze ve Celle'ye dayanmak hasretlerine teşvik buyuruldu. Nefs bu iki hasretle kalbi istila eder. Nitekim Zunnuni Mısri'nin halifelerinden Ebu Said el-Harraz rahimahullah diyor ki, insanın nefsinin misali, durgun suyun misalidir. O su çalkalandırılırsa altındaki çamur üste çıkar. Kendi haline bırakılırsa berrak ve saf görülür. Nefsinde meşakkatler, yokluk ve kendisine muhalefet anlarında hüküm ve eseri ortaya çıkar. Artık nefsinin içinde olan çamur gibi günah birikimlerini bilmeyen nasıl Rabbini tanıyabilir? Hadis-i şerifte, İn'el ucub leyhbitu amale 70 seneten. Gerçekte kişinin nefsini beğenmesi 70 sene amelinin sevabını düşürür buyuruldu. Binaenaleyh hiçbir zaman nefsten razı olmamak gerekir. Ucub da nimetleri överken Allah Teala'yı unutarak kendi şahsına isnattır. Kimisi ibadetle kendini beğenir, kimisi giriş yaptığı işi başarmakla kendini beğenir, kimisi hayale kapılıp gayrın yaptığı bir işle kendini över ve beğenir. Her halükarda ucub İbadetin hakikatini değil, fazla olan sevaplarını siler gösteriş gibi. Ve bir netice ya acizliğe veyahut da kibirle yani zulme sevk eder. Sehir bin Abdullah et-Tüsteri rahimahullah'ın halifesi Şeyh Ahmet el-Cüreyri Kuddüs'e sirruh diyor ki, Nefsi kalbini istila eden kimse şehvani duygularda mahkum olur. Nefsin hevasında hapsedilir. allah Teala da onu kalbinin üzerine o güzel, faydalı feyirlerin gelişinden mahrum eder. Bu sebeple velev ki diliyle Kur'an'ı çok oksa dahi ne Allah'ın kelamından lezzet alır ne de onunla amel etmekle süslenir. Nitekim Kur'an-ı Hakîm'de "Asrifu an ayatiyellezine <gülüyor> yetekabburuna fil hak" albet yer yüzünde kendini beğenip haksız olarak kibirliliği taslayan kimseleri ayetlerimden çeviririm buyurulmaktadır. Yani tekrar tekrar okusalar dahi Kur'an'dan anlamazlar ve okunuş lezzetini bulamazlar. Zira allah Teala kibirliliği taslamaları ve kendilerini beğenmeleri sebebiyle kalplerini ilahi hitapları anlamaktan döndürür de kitabını anlamak yollarını kapatır. Artık onları mevaiz, eşit öğütlerle intifadan soyar, onlar da hak ve gerçeği bilmezler, bin netice doğru yoldan yürümekten aciz kalırlar.